şahfası hakkı, kolların artık de bir seyredir. O çay metri Sema, çocuklar bir demişiz ama nasıldır? Sanma, veyhude denen veyhude gelen aşıklar yani aşıkların boş yere döndüğünü zannetmeyin. mesle Canan olarak akla veda ederler. Cananın mesleği kendinden geçerler ve akıllarından veda, aklı bile bırakırlar. Naygın, naydam beste bang elestiği duyup ah ederek ta ezelde hani ben sizin Rabbini değil miyim? Var ya? O bang elestiği o. Naydam bang elestiği duyup ah ederek o zaman o sesi Allah'ın sesini duyarak Hakk-ı Aguş'a sarar. Öyle sema ederler. Allah'ı sararlar, öyle sema derler. Sema bu. Ar Arkası yalan. <gülüyor> o yalan, bu yalan, bir de o yalan. Evet. <gülüyor> sema, öyle ederler Türkler. Çok şey, çok şey. Onu onu koy, onu şimdi koy. Orada kıt yaptım. Mesleği veriyorum. Evet. Yalnız şeker etti mi kızım buna? Aptım dede Ben bir yerden başladım ama acaba doğru başladık mı? Kısa yazmış mıydın? 65 65 orada da yazacaksınız. Özellikle biraz şey. Ben hiç 65-65. 65-65. 65-75. 65-65. 65-65. Tamam. 7, 8, 8, 8, 8, 9, ben onunla arkaya çıkıştım. Emel ne konusu var? Emel falan arar mısınız? Çok güzel. Şimdi çocuklar. Yok. Maviye ediyorsunuz yanında biri. Hz. Piri burada o şeytanla konuşuyor. <gülüyor> de şeytan gibi kitap. Şeytan eşeytan konuşuyor. <gülüyor> e bu diye muavvi eşte Yani ya atlan ihkem fecri hay ya. <gülüyor> e eşte demiş öyle daha. Eee hep nefis olarak gele eder. E, şey e, muavvi eşte Muaviye de geldi. Şimdi çünkü 65 65 adet. Şeytan botu. Muaviye'ye biraz bilgi veredik bize. Şeytanın baş Şeytanın muaviyi eşeğin düşünmesi, yani kavga etmeye yani, bahaneler bulması ve aralarında uzun boyu mübahase geçmesi. Şimdi mübahase nedir? İki kişinin herhangi bir mevzu için karşılıklı konuşması. Bu fahasibi. Burada iki kişi şeytanla muavide. Şeytan dedi ki. Muaviye da varmış. Şeytan dedi ki Namaz vakti sona geldi. Şimdi mevzu hatırlayalım. Sabah namazına muhabbet kalkamıyor. Şeytan gidiyor, hani durutuyor, kalkıyor. Ar aralarında konuşmuyor. Şeytan dedi ki, namaz vakti geldi, sona geldi. Çabuk mehcideye gitmek lazım. Çünkü o zamanda halife namaz kıldırıyor. Başkent şamda halife namaz kılıyor. Diğer şükürler de işte mühnif olan namaz kılıyor. Ve herkese bir imamlar yok. <gülüyor> Hazreti Mustafa Peygamber Efendimiz mana incesini derince yani bir güzel bir söz var ki bunu açıklıyor. Mana incesi bu. Güzel bir sözü açıklıyor. Vakti geçmeden rahat ve ibadette acele ediniz buyurdu. Namaz çöktü. hayatında hayatımda muhakkak e, olmuştur. Vakimde kılınca çok daha tatlı. tatlı. E, bunu böyle veda etti. Malhar çok şükür. İnsanın tatlı bir şey, heyecanı Tabii ki zaman vakti, hatta kazaya kalınca insan bazen e, istemeyi, hep bizim peşin kalan söylemek gerek yok. Ama ben e, namaz vakti geçse onu şöyle kadar böyle kırım demeye gerek yok. Kaza namazına daha biraz işkence kıldır hani borç ödemek şimdi ama vaktinde kullanamaz daha insana heyecan verir. Şimdi sabah namazı <gülüyor> sabah namazı en geç en geç çok özel şeyler mesela, acil işin falan yok güneş tam 15 dakika kılması lazım ama hakama bir vası bir mouse var daってます bu bu bir adet hal ile geçeyim de canım yakma bir şey yok zaten bazen hani güneş doğmak üzere yine kalkılır ama bütün yapar. Her, bu geçiyorum ne bir kaçte daha gerisi mümkün olmaz bu takma bakın imsak saati var değil imsak saatin 10 dakika sonra falan sabah namazı kılınır zaten neden coğrafi şartlar var. O coğrafi şartlar, de var, güneş, geç doğar gibi görünür falan. Ama ee, e, bir de coğrafi zamanında doğar da daha olur. Güneş görülmeli, şey ışığı görünür falan. Onun şimdi sabah namazı 5-10 dakika geciktirmekte fayda var. Yani takvimdeki imsak saati tam güneş, o o beledede, o yerde Tam namaz var. bir için 5-10 dakika geçirmek lazımdır. Ondan sonra güneş doğmadan da en geç 15 dakika evveline kadar namaz kılması lazım. Daha fazla hiç gece kalmaması lazım. Çünkü vakti kerahat vardır. Ee, şimdi tabii bizim aklımıza böyle bir şey gelmez ama Osmanlı zaman insanların da güneşe tapmak falan gibi haller varmış. Güneş doğarken güneşe taparlar. Onun için bu bu gibi duruma düşmemek için şey şevhi bakımından ee, güneşin doğması en geç 15 dakika evvel sabah namazını kılması lazım. Ee, imza saatinden saatinde ön saatinde kılınsın olan için de bir şüphe oldu. Çünkü coğrafyaya göre belki bir iki evvel geç olabilir. Onun için on dakika falan geç kalmışsa rahatla rahat sabah namazını kılmış oluyoruz. Bu bu. Bu ee, bu. Öğrenme azı. Güneş tam tepedeyken öğrenme azı kırılamaz. Güneş imlet gitmesi lazım. Yani bu, bu, batıya dolup meyin etmesi lazım. Neden? En tepeki güneş, yani e, en yüksek tepedeki güneş. Ondan daha yüksek bir şey hmm, göremediğini öyle istiyor. Eski insanlar güneşi tepeyken güneşi en tepe, yani güneşi Allah zanneder en tepelerde olduğu için ondan daha yukarıda kimse yok. Evet, gerçi biz her zaman sonra orada değil ama diyorum işte güneşten daha üstü, üstü olduğu için o zaman güneşin en yüksek tepe olduğu zaman öğlen namazı kılınmaz. Ondan da büyük var yukarıda. Güneşlik ama onu, onu, onu göremiyorsun. Onu göremiyorsun. Güneş görüyorsun. O şimdi güneş bir meyrettikten sonra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 aynı sabah namazı gibi bak, akşam namazı gibi vaktin çok geçmemesi lazım. Ne bilesi kış günlerinde akşam erken olur. Mekruh zamana gelir. O iş ikindinin vaktinde takvimdeki saate akşam namazı takvimdeki saatten yarım saat evvel falan kadar kılınır. Ondan sonra da pek e, kılınması doğru değil. Haram değil. Mekruh. Yani kabul edilmemez diye de yani istenilen Zevkte olmaz. Öl işlerine olmaz. Şey bu. E, e, sonra, e, şeye, e, geç saatleri kalınca ölüm e, ikine namazını sünneti terk eder. E, yarın saat 45 katkala, yani iki akşama ikine namaz kılacaksanız sünnet terk edilir. Yalnız pastalıdır. Niye? Sünneti ayacak vaktin yoktur çünkü bir an edası lazımdır yoksa meknus zamana girer ee, akşam namazı bir bak çabuk geçen bir namazı akşamda yastı arası azdır akşamın hemen kılması lazım ne dikkat ederse akşam farzı da erken kılınır Süne sonra kılınır bunun da sebepleri var ama modern söylüyordu. şimdi hangi seviyeyse benim için ekledim. Diğer onun için bir şey söyleyebilirim. Akşam namazını zamanda kılmak lazım. Diğer yas yakında vakti var kılınır. Kılınır, kılmaz diye evet, kılınır. Ama eee insan yani tam iş, iş saatine göre yapıyorlar. Şimdi bir yer çarşıda pazarda zaman geçer. mümkünse zaman yakamak lazım. Yoksa yoksa bir çok geç saate kadar vardır gitti. Hades tabanmaz yani. Kadar kalıyor. Ama yine rağmen gece yarısını peki geçirmemek lazım. Saat gece yarısı 12.1 pek geçirmek lazım. Çünkü ondan sonra şese saati başlar. İşte teçit saati başlar. Ya sen namaz ede geç de Tipikleşmekte hata. Niye hata? Çünkü orada gecenin bir vakti kalkıp teç çıkın diyor.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 Önemli bir konu oluyor. Bir sonraki namazı kaçırıp kazaya bırakmak yerine cem edip kılmakta bir sakınca yok herhalde. Onun için kılıyoruz zaten. Yani başka zamanlarda da yapabiliriz. Tabii bu Peygamber Efendimiz yaptı. Evet. Peygamber Efendimiz için tarih boyunca mesela savaş var çok var. Namaz kılmadan şeye düşmek de var. Erken kılınan bir ediydi. Kazaya bırakmamak lazım. Kazaya bırakmamak lazım. Evet. Ama bu sade. Öğle ve ha ikindi ve iklastı namazını geçebilir. İkindi ve yatsı. Hı. Akşamla onu birleştirip öğlenle de öbürünü. Akşam namazıyla ile yatsı. E, Öğlen naması için geçebilir. Haçta öyle haçça gidene bilir. E, Akşamla yatsı birleştirip faskıdır mı, şey fıstınet kalırmaz. Akşamla hemen sonra faskıdır da şey kalır. E, geçmiş. Yaş Arabistan'da getir kılın ama biz şey olduğu mesela bir itibarı, onu onu onu kılarız yasını başına divani yani istisna baldan şey var. Eee falan hiçbir sünnetli duruyor ama son sünneti koyuyoruz. Peki burada sünneti kılmıyor yani diye bir faside, yasın fasidi. Bunu çok net biliyor musun? Kaçamaz hiçbir şey bu. Mesela onlar şey de kılmıyor. Bir titrek kılmamaz. Yani orada son sünnet de kılınıyor değil mi? Kılınıyor. Yasın. Son neti koymuyorlar. Biz biz o şeyi bırakmadınız şey öyle hani kendi kendimize kılacağız. Kılıyor. Çarbede kılıyorsak ne kendi oranın şeyini bulursun, imamı bulursun, evet, İmam yani. biz yine yıkılıyoruz namazları, çünkü kaza namazı değil. çünkü ama e, ses tepeli namaz ya, aç Aç, aç, ses yapıyordu. aç. Ama e, zaten onların üstüne kalmazlar, evet. Anla öyle. Dedeciğim, Fatih'i çok bir şey daha soracağım. Efe? Bitirden sonra Ayet-i ve 9 salavat şeklini okur muyuz? Ayet-i Amel okunur. Bitir'den sonra. Bitir'den sonra yani yaşlı namaz biter. Şimdi, bitir'i Peygamber Efendimiz'i yaşlıdan sonra bırakmış. Evet, evet. yani, Ayrıca bitir, yaşlıdan çok sıra koymuş. Ama hani insanların rahatı, e, istirahatı için ona öyle niyaz etmiş, kabul edilmiş. E, sonra, yani yaşlı namazına dahil edilmiştir. Ona bir tek doğadan sonra... Amrılara sürdü, amrılara sürdü. Sabah namazdan sonra Kur'an'da ihlize okunur, akşam namazdan sonra o okunur, yastan sonra Amin de Resulü okunur. Ama biz öyle ikinde okuyoruz, herhangi bir bazen camide okumuyor bunlar. Kur'an'ı herhangi bir Resulü okur, herhangi bir on tane ayet okunur. Haşir denir. Haşir on denir bu. On ayet okunur. Ama biz de on ayetlerine kaçmamız gerekiyor. Doğru, yani, evet. benim, benim, benim, benim. Evet. Bu, Doğru mu? Dedik? Doğru mu? Doğru mu? Doğru Doğru mu? Doğru mu? Doğru mu? Doğru Doğru Doğru mu? Doğru mu? Doğru mu? Doğru mu? Doğru mu? Doğru mu? Doğru mu? açıyor ve bana sadece inci denmiş gibi o, o ses at, açıyor, açıyor ve diyor ki vakti geçmeden taat ve ibadette acara edin. Sade ibadet değil, inançta da acara yani, edin diyor. Vakti geçmeden belki bir saniye sonra ruh destek edeceksin. Resul-i Eksem, Sallama Elmesel Efendimizin bir halisi şerifinde vakti geçmeden namazı kılmakta ve ölmeden evvel Tövbe, gel almakta acele ediniz. Tövbe, geçmiş günahlarımız için edin. Gelecek günah yapmadım ki ama yarabbi beni kötü bir iş yapmaktan muhafaza buyurduk da o elbise ona tövbe etmek etmektedim biliyorum ama geçmiş günahlarımız için tövbe etmemiz lazım. O tövbe ettiğinden sonra o bir daha yapılmaz. Yapılırsa ağır şey edin müneydeler vardır. Onun için demez, üç gün oruç tutup falan bir şeydi ama şimdi derecese göre üç gün oruç tutup başka bir konuda olamıyorsun. Onun da ağır müneydeler vardır. Muaviye dedi ki hayır hayır, senin böyle bir harekenin olamaz. Benim için bir hayra değerli barizi sen de bulunmaz. Sen benim hayır hayrı kaldırmıyorsun ama tabii. Bak kaç bir şey çevireceksin bana. Anlamalı bu tercüme. Benim krovdiversi. Burada dedi ya değil şahit demekti. Delil. Delalet Dalalet var burada. O da is su çıkacak ve kötü fikir. Hayır buradaki kim kim falan değil. Eee eee gelecek kötü bir maksat için kalıyorsun manasında. Yani burada kelimeli cemiyi yani kullanırsan çok da nasıl bir kelimenin birkaç mana yapmak için karas demek kimyasına kadar. Buradaki karas o değil. Karas maksat taye. Bunu buraya terjüme buradaki manaya göre değerlendiriyorum ben. Yani. Bu bu hareketin bir hırsızın gizli ömüt gibi girip de keşçilik de, de, ediyorum demesi gibidir. Hani bir, bir hırsız hani bir memleket, bir memketi yapmışlar. Çünkü şey da hırsızlık Hakikaten bitmiş. Çünkü hırsızlar ne biçim şey yaptığını biliyor. Ki geçenlerde kim getiriyor, lakin bu tarihte burada, öyle değil. burada e, sen benim kaldırdı olsun, bir şey yapma duyum var. Niye benzer? benim hırslı gerçi ya seni bekliyorum demeye benzer diyor. Hırsının seni bekleyece, bekleyecekli niyeti yok. Beklerse senin gittinini bekler, başka beklemez. Ben o hırsızla nasıl itimat ederim inanıyorum? Hırsız sevabı ve manevi ecze ne bilir? Ne sevaptan ne de manevi mükafatlardan gitsin. Ancak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 biliyorduk. biliyorsunuz şeytan, cinler ve melekler ruhu varlıklar. soy soy itibarıyla aynı. ancak cinler ayrılır. şeytan için şeytan cin tayfesinde cin tayfesinde bir özelliği vardır. ona icabında eee madde haline gelebilinler. eee i̇şte soy topları vardır. Evlik yapana çocuklara olur mu? Göre onlar, onlar e, böyle. Ancak melekler de şeytan da cin cin türüsünden. Zaten bir bir yerde bunun şiddet uyarı da var. Şeytan, gitti gitti biz evvel melekler onu Melekler gibi dedik.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 Yani iki muhabbet nasıl görülür? İlk muhabbet nasıl görülür? Hakikaten insanların hayatı ilk der çok mühüm değil. Mehtebe gittiğimiz zaman, ilk kişi, üniversite, askerlik, şubu falan, ilk evlilik falan. Bunlar hakikaten insanların ilk der çok mühüm değil hayatında. Bunlar unutulmaz. Acı veya tatlı. Her neyse tatlı olanlar, tatlı anı anlatılarak acı olan acı anılırsın. Ben onun babanı hayır ödemiyorsun ya falan. Yani Bunlar e, insan hayatında ilkler çok çok acıdır. Sonradan belki insan avişir falan ama adam, ah, zaman külü onları örtmez pek. Ah, ah, şey, İhtiyatı zaman külü örtmez, onu, onu unutulmaz. ona Hayatın sonuna bile gider. İlk sanat nasıl Yani biz de sizle beraberdi. Allah da size yaptığı bizde bize yapıyordu böyle. İlk yakadeli, ilk, ilk muhabbet Allah burada nasıl, nasıl beden unutulur diyor bize. Onlar sizin gibi melekler söyleyen menekler gibi. Allah ilk yakındır, yakındık. Sefer esnasında Rum diye yerine ya ha, ha, Hatem, Hatem, Hota Hotan bölgesi, Türkistan'da. E, güzel bir belde, ota halen öyle çok güzelmiş, insanların güzel huyu ve güzelliğiyle fiziki güzelliğiyle meşhur olan bir belde Türk, bir Türk bölgesi. Sefer insan Rum diyor, Rum yere Türk geçimli, madem ota ülkesini görsen, görsen de senin kalbinden vatanın muhabbeti zasız zayıf olmak yok olmak demek. Şimdi. Ormanda bu güzel çöplar diye ormanlar akarsuların Türkiye ormanda güzel nehirlerle kaplı bir yer bir yermiş evet, bir yer utandı öyle sebop o güzel yerler görsen de o bizim bulunduğumuz durumdan okuyasaydım diye bizim bulunduğumuz yer. Yani biz çiçirdik, yani bizim yaşlı bir amca, 120 yaşındaydı ama 60-i fikir yaşındaydı, yani dedi, o şükürmüş, 1877 halinde çavuşmuş. E, Şar çiftesindeyiz, Gürt ve Anadır'da, elimizde bu devre bir üzüm verdi, bir de, devre bir Anadır'da, de. dedi ki, buradan dedi, Angara'dan dedi, Karizeli'ye gidene kadar dedi, güneş tepemizi geçmedi. Yani hormon nükleolar. sonra birisi Böyle <gülüyor> tabir ederdi. O, savaşı yapan Ankara'da bize. Şimdi, doğur çok seyratim oldu. Prenle gider bu mülükte. Ankara Karasarası'nda bir şey yok. Oscar. Yani öyle hani bir şey su var, deli çözüyor. Onu yakın, kabak atıyor, bunun etrafında, tabi sağda bahçeleri yaklaşmış. Gitmiş. Ya, Kırk erisinlik bir hazide. Neyse. Sefer <gülüyor> Aslan'ı bundan bulduk. Biz de Aşkı İlahi şarkısına sarhoşlanmadık. Aşkı İlahi, bunu bir müziki. Aşk-ı İlahi ve benzetiyor. Biz de onun, Saltoş'tan o meslek içi içtik. Biz de onun şarkılarını söyledik. Aşk-ı İlahi neşidelerini biliyorsunuz sizce bu neşidelerden ibarettir. Allah aşkına daim şiirlerden ibarettir. Biz de onu o şarkılara söyledik. Biz de Allah'a yakındık. Onun dergahı, o hülyetini aşıklandır. Aşıklandır. Bu hülyet. Bidim ya, Allah'ın basıfları. O hülyet. O Esma-ül Hüsna, Allah'ın basıfları, sıfatları. da pek çok var. En güzel olup olan basıflar, Allah'ın bir ayetiyle minan söylüyorum. Biz de o dergahtaydık. O şarkıdan söylendiği dergahtaydık. İlahi cehindi, Gergandaydık ve o o Gergan aşık aşıklar arasındaydık. Bizim göbeğimizi onun muhabbetiyle kesmişler. Biz doğduğumuz zaman göbeğimizi Allah aşkıyla kesmişler. Önüneşide okumuşlar kesmişler. Onun aşkını bizim ruhumuza ekmişlerdir. Allah'ın aşkını biz içimize. Etmişler, etmişler. Biz Allah Allah aşıklarımız şeyden bunu söylüyoruz. Biz de iyi günler ve zamanlar görmüşüz. Tabii yani Allah'ın canında yanında kötü günler olacak değil ya, tabii ki güzel, iyi günler olacak. Ve Hakk'ın bahar rahmeti suyundan içmişizdir. O güzelliklerin, o ilahi suyu içmişiz o rahmeti içmişsiz. Buradan anlaşılıyor ki, göbeğimizi keşfisi için tarifesinden, Şimdi için cin tarifesi böyle, melekler gibi değil. Ruh ama onların icabına madde haline gelebiliyorlar. Ne de görünen ne yani, değil mi? Şşş, oldu bilemezsiniz. Bizi onun lütuf ve kerem eli ekmedi mi? Bizi de olan lükkuyla, <gülüyor> gelmedi. gelmedik. Dünyaya yok o zaman buraya gelmedik. Onunla dolduk. O yokuyla geldik, dolduk. Bizi Adem'den vücuda getiren o değil mi? Burada da Adem Adem değil. Ağın üstünde o şapka yok. Adem, yokluk. Bizi de yokluktan neredeyse getirmiyoruz? Hepimiz öyle değil mi? Hepimiz yokluktan gelmiyoruz. Yokluktan geldik, yok değil Allah'tan, Allah'ın gelmesini. Sakın Allah'ın yoksa neyin yani. Bilinmeyen yerlerden geldik, bilinmeyen yerlerden geliyoruz. Ama yani iki, iki, bir, bir, benim... bir, Ya on, yok, bir, bir, bir. Onunla ne kadar irtibat görmüş, Allah'tan ne kadar görmüş, Rıza Güristan'ında gezip dulaşmışsız da, o günin hasretini çekiyor, o günler Bizim? Başımıza rahmet elini koymuş Allah, bizim başımıza rahmet elini kuvvânı bir petriketi koymuş. Bizden Lutuf ve Kerem kesmesinin küşad etmişti, küşad et, açmak bir bir kesisi açmak olan küşad ya küşadesine küşad, ismi. küşad değiliz, açmak yani böyle. Bizden Lutuf ve Kerem kesmeleri küşad etmişti, bizimle bizimle beraber o yapının açmıştır, manasından süt ister bir çocuk bulununun sırada yani daha küçük yani ister bir çocuk bulununun sırada beşi mi saldırdı, değil mi? Yani beni Allah büyüttü, manasında beşi bir çocukün büyümesi için de tabi ee, Allah benim beşi mi saldırdı, yani büyüttü yoktan var etti, üyütti beraber. İbni Abbas demiştir ki, Abbas'ın oğlu şey demiştir ki, meleklerin bir nevi vardır ki onlarda tevalüt sol e ve tenasül çoğalma olur. Onlara cin derler. Şeytan onlardan idi. Burada da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 ayet kelimesi sure-i Bakara'da ayetinden istidlal ederek bundan alarak bunu düşmeli istidlal tam tam karşılığı ne? Ooo hiç bir şey. Bakmadım. İstiklal, böyle ki mana bir delile dayanarak bir şeyden netice çıkarma. Yani e, şey aslı diye de hadisenin de, oradan bir delil bulunuyor. Olayla da ilişkili şimdi polis gibi bir delil bulup katilleri bulup ona öyle bir delille bu sonu çıkartıyor. Âncı seyri etmedi ayetinden istiklal edilerek evlsin melek olduğunu söylemişler. Bazıları da gene